İnşallah müminim demeyi ne yapmazlar caiz görmezler çünkü bunlara göre zaten kişinin imanı nedir kamildir tamdır bu yüzden zaten bizim imanda istisnaya, istisna yapmaya ihtiyacımız yoktur diyorlar ve yine imanda istisna yapmayı yani inşallah müminim demeyi ne olarak görüyorlar kardeşler?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 ta diyeceğim bu aynı oluyor Türkçe şeyde talik bürgülü şöyle değil de şöyle yaptı mı aynı oluyor <gülüyor> talik tamam Birincisi tahkik ikincisi nedir talik tamam, tamam. yani kesinlik bu da işte unmak gibi manaları var gelecek yani bazen inşallah lafı kesinlik anlamına gelir bazen de ne anlamına gelir Talik anlamına gelir. Yani kesinlik ifade etmeyen ne? Anlama gelir. Anladık mı burayı? Şimdi bakın. Delil ne? Delil verelim. İnşallah lafsı zikredildiği halde kesinlik ifade eden. Allah Kur'an'da buyuruyor ki: Laqat saddaqlahu rasulahu alru'ya bilhak, la tadkulan almeside alharam. İnşaallahu aminin, İnşaallahu aminin. Muhlikin ru'usukum ve mukassirin, la tafafun. Sورة diyor ki.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 Yoksa kesinlik anlamı ifade eden inşallah'tan mı? Yani tahkik <gülüyor> anlamı ifade eden inşallah'tan bahsediyor. <gülüyor> Allah sizin bilmediğinizi bildi de bundan önce size yakın bir fethi ne yaptı? Nasip etti. Mesela kabir duası. Esselamu aleykum ehle minel müminine vel inna inşallah bikum vel ve Ey ehli inşallah biz de peşinizden geliyoruz. Ölümden şüphe var mı? Yok. Resulullah inşallah dedi yani belki ölebiliriz mi? Yoksa kesin anlamında mı? Kesin. Burada kesin. da inşallah ne ifade ediyor? Tahkik. Tahlike delil getirmeye gerek var mı? Yok. Hepimiz biliyoruz zaten. Mesela ne gibi? Adamın birisi diyelim ki acil bir işi çıkıyor. Beşte Erzurum'da olması lazım. Saat beşte Erzurum'da olması lazım. Bilet bakmaya gidiyor. Arkadaşı diyor ki ne dersin bilet bulabilecek misin? İnşallah bulurum. Yani kesin bulurum anlamında değil. Ney? İnşallah bulurum. Yani ney? Tahlik. Yani Allah'ın dilemesine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 Demek ki şüphe etmeyi gerektirmiyormuş bu sözleri. Anladık? Şimdi arkadaşlar buraya çok dikkat edin. Bakın. Bunu, bu insanlar selefi hakkıyla anlamamışlar. Eğer hakikaten bu anlamıyla anlasalardı, selefe bu itirazı yönetmezlerdi. Dikkat edin. Söylüyorum. Selef beş yerde istisna yapar. Beş makamda inşallah. Der. Beş yerde. Bir. Selef inşallah der, yani inşallah müminim der kastı neyiz? Ha, pardon, şimdi bu beşe gelmeden önce bir yer düşeyim ki olayı yakalayın. Dedik ya Selef beş yerde istisna eder. <gülüyor> dört yerde talik anlamındaki istisnayı kasteder. Bir yerde de kesinlik anlamında istisnayı kasteder. Tamam? O dört yerde talik anlamına gelen istisnayı kullanacağın yerde araya tahkik sokarsan yanlış olur... Tamam. Tahkik inşallah'sının yanına talih sokarsan yanlış olur. O zaman selef beş yerde inşallah müminim der. Bu inşallah'tan dört tanesi talik anlamına gelen, ummak, arzu etmek anlamına gelen inşallah. Bir tanesi de kesinlik anlamına gelen inşallah. Yani kesinim, mü, kesin ben müminim demen lazım olan yer var. Anlamında tamam. Şimdi bu beşi ne? Önce talik anlamına gelen yerleri zikredelim. Bakın. İmanın kabul olduğunu Allah bilir.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 Hallal'ın sünnesine baktığımızda i̇mam Ahmed'in Süleyman İbn Harp'ın bunu hamlettiğini görürsünüz. Süleyman İbni Harb'ten bahseder ve ne yapar? Bu anlamda taliki kullanmıştır Selef. Evet. İki İki Selef inşallah müminim der kamir bir imana sahip olmaktan emin olmadığı için. Çünkü arkadaşlar mümin lafzının içine ne giriyordu? Az önceki dersi hatırlayın. Oldun vasıflar, en yüksek vasıflar da müminin içine giriyor değil mi? Selef işte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 Hepsini yapıyorum ben bu vasıta insanım diye kendini tezkiye edebiliyor musun? Edemiyorsun. O zaman Selef aynı manada oldun. Eminlik yok yani. Ya. O yüzden bunlar anlayamamış Selef inşallah derken. Kamil iman da giriyor müminim lafzına doğru mu? Zayıf iman da ne yapıyor? Giriyor. Ben müminim derse nasıl olacak o zaman? Yani ben müminim ki Allah anıldığım zaman benim kalplerim ürperer ben böyleyim ben böyleyim olur. Çünkü mümin lafzının içine o giriyor. İşte Selef mümin lafzının içine...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 Bunu hakkıyla emin olmadığım için kendinden ne yapıyorum inşallah diyorum. Demek ki Selef bak hiç şüphe kastetmemiş ha bunlardan. Anlayamamışlar. Yani imanın ikinci mertebesini kastetmemiş. Evet ikinci var. mertebesi. Hatta biz üçüncü mertebesini gitmedik yani, ihsan işte. boyutu mesela. Orada inşallah dememizin yani. rahatsızlığı Evet herhalde. o yüzden ha işte Bir biz de onu diyoruz. Birinci mertebede yok ama ikinci, üçüncü mertebede inşallah dememiz İşte birinci mertebede iman... Selef inşallah da tahkiki kastediyor. Ha. İşte orada gelecek şimdi. Eyvallah. Tamam mı?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 Diyor ki çünkü insan kendi nefsi için imanın kamilliklerinin bulunduğunda şahadet edemez. O yüzden bir insan mutlak manada her yerde ben müminim diyorsa kendi nefsinde neyi şahadet etmiştir? Ben kamil bir müminim diye şahadet etmiştir. Bu da ne olmuş olur? Nefsi tezkiye etmiş olur. Değil mi? O zaman diyor ki mürciye ne diyeceksin buna? İnşallah engellerken. Bu şüpheye ne diyeceksin? Müminim lafzının içine kamil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 ama mürciye de kendi içinde tutardı. Çünkü ameli kabul etmediği için amelle ilgili yaptırımları da kabul etmiyor. İşte o zaman ona diyeceğiz ki peki <gülüyor> kalple amellerde sen her yönüyle ben kalp <gülüyor> amelleri tamamlıyor muyum? Çünkü kalp amellerini çıkarmıyor mürciye. Evet, Anladık? Evet. Dördüncü dördüncüsü. Selef inşallah müminim der. Sonucu yani ölümü kasteder. Yani inşallah mümin olarak öleceğim. Ya niçin Selefe karışıyorsun burada? Ya? Adam baksana ne kadar güzel anlam kastetmiş. Ya ben bilmiyorum ki mümin olup ol, ölüp ölmeyeceğimi. O yüzden inşallah diyorum. Ne karışıyorsun benim mı? Doğru değil mi? E bunda ne sakınca var? Bunda şüphe neres, nerede şüphe var bunun? Kendi imandan şüphe etmek nerede var? Evet. İnşallah müminim der çünkü mümin olarak ölüp ölmeyeceğini bilmiyorum kasteder. İbn-i İbane'de ve İbn-i Teymiye'de bunu zikretmiştir. İşte mürciye bakın arkadaşlar. Bu kısımda istisna yapıyor biliyor musunuz? Son dördüncü kısım var ya bir tek orada istisnayı kabul ediyor mürciye. Neydi son kısım? İnşallah mümin olup öl... olmayacağımı, ölüp ölmeyeceğimi bilmiyorum. Burada istisna yapmayı caiz görüyor mürciye. İnşallah müminim dersin sadece bir kasıtla. O da ne? Hani ölüp ölmeyeceğini bilmemen için. Dikkat edin arkadaşlar. Bu kısımda ehli sünnet ile mürciyeler ne yapmışlardır? Birleşmişlerdir. Ancak aralarında fark var. Birinci fark Mürciye ölümden öncesini ne olarak görüyor o adamın imanını? Kamil iman olarak görüyor. Doğru mu? Ancak ehli sünnet ne görüyor? Diyor ki hayır, derece derecedir insanlar. İkinci fark, ehli Sünnet saydığımız diğer yönlerle istisna yapıyorlar. Mürciye ise sadece bir kısımda istisna yapıyor. Yani aramızda ne var? Fark var. Bunu İbn Teymiye özellikle ne değinmiştir? Son. sele inşallah müminim diyerek istisna yapar.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 Tahkik anlamını kastede kastederek. O yüzden son kısımda inşallah müminim yani yakin olan meselelerde bakın bu cümleye dikkat edin. Yakin olan meselelerde inşallah denir mi diyeceğiz yoksa yakin olan meselelerde inşallah kabul edilir mi diyeceğiz. Kabul edilir diyeceğiz. Neden? Diyebilirsin. Kabul ederiz bunu senden bir şartla tahkik ifade edecek. Kabul edebiliriz. Demi edebilirsin. Çünkü neden? Aslında zaten ne? O yüzden ne diyoruz? İman istisnayı son anı, son maddede kabul eder. Bu cümle yazın. İman istisnayı kabul eder. Burada kabul etme var. Burada zaten yapmak zorundasın. Burada yapsan da olur, yapmasan da olur. Ama yapsan bir incelik var. Taaliki kastetmeyeceksin, tahkiki kastedeceksin. Kesinlik anlamına gelen inşallah kastedeceksin.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 Son kısımda iman istisnayı kabul eder deriz. Diğer dört kısımda imanda, ne? Şey, imanda evet ne? istisna yapılması Gerek. gerekir diyoruz. Zorunludur. Efendim? Zorunludur neredey? Evet neredeyse zorunludur. Yani tabi eğer e, sen eğer burada şeyi kastedersen, şüpheyi kastedersen, talihi kastedersen küfre kadar bu insanı götüre. Allah. Ebilir. Evet kardeşler, şimdi konu olarak aslında burada bitti ama ben bir şeye değineceğim. Ee, şimdi kardeşler, e, bazı kardeşlerle de bu anlamda istişare ettik ve hemfikiriz. Bazı e, meseleler var şu an gündemde. Ben bunu burada açıklamak istiyorum, bu önemli. Şimdi kardeşler, bazı kimseler, bazı kardeşler bize bazı şeyleri nispet ediyorlar. Bu nispetleri... Hüsnü zan cihetiyle ele aldığımızda bize attıkları bu şüpheleri yanlış anlamaları. Hüsnü zanı ortadan kaldırdığımızda ismi iftira atmaları oluyor. Bir orta yol daha var bizi anlayamamaları. Ve bu anlayamamalarını engel olan bazı hususların bulunması diyerek bir orta yolda da takdir edebiliriz meseleyi. Allahu alem bize gayb. Ama zahire biz hükmettiğimizde bunu ne olarak görüyoruz? Samimiyetsizlik. O da nedir kardeşler? Burada beyan etmek zorundayım. Çünkü neden? Burası ilimder. Yani bizim bulunduğumuz mekar ilimder. Ve ben bu noktada ilimleri kendi nefsinden önce temize çıkarmak zorundayım. Çünkü kardeşlerin benim üzerimde neyi var? Hakkı var. Şimdi ben tarih ne zamandı geçen seminerin? Haziran 7'si. Haziran 7'si. Geçen sene yani 2000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 Müminin sadece Allah'a haskınlanan mevzu var ya. Onu göya ben söylemişim. Ve ne olmuş arkadaşlar? Şükür. He, böyle şirk koşmuş oldum veya ona rakın imanım <gülüyor> tehlikeye girecek şekilde. Vallahi herhalde Ebu da siz de bundan en uzak olan insanlarızdır değil mi bu şirk meselelerinden? Elhamdülillah. Vallahi. Doğru mu? Sadece bu cihetle baktığımızda hüsnü zan yapmamız lazım değil mi o mesele hakkında? Değil mi? Ki ben böyle bir lafız kullanmadım.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 Ve ilim derle de böyle bir şeyde ittifakta bulunmadık. Evet. Ve Necmi abim de bunu Bir saniye hocam. Evet. Özür dilerim. Evet. Çok özür dilerim. Bu çok, çünkü önemli bir konu yani. Evet. Çok önemli bir konu. Şimdi bizim bu tabir caizse bu işlerle Necmi kardeşimiz. Evet. Teknik, teknik Evet. Yani. Teknik arkadaşım. Evet. Gel, ben gel. istirham ediyorum. Çıkacak kameranın karşısına yemin evet. edecek diyecek ki ben kesmedim. Bu arkadaşın orijinal konuşması oydu. Aynen ben bunu Zaten teknolojiden veya derslerden bir damla anlayan bir insan kesilmeden olur. Bir saniye Anlaşılır. görüntü değişikliği Anlaşılır. çıkar. Bulabiliyor muyuz? Evet. Eğer böyle bir kesilme varsa ve bu i̇spat insanlar... Bakın ben nereye geleceğim ama öyle bir... E i̇spat o zaman Tabii ispat, zaten ne, neye geleceğim ben? O zaman etsinler. Necmi abi sen bunu söylemeden, <gülüyor> beyan etmeden önce ben bunların tezini mutlak olarak çürüteyim. Ondan sonra sen de gel burada açıkçana beyan et. Böyle bir şey söylenmemiştir. Bu bize yapılan ya iftiradır ya da yanlış anlaşılmadır. Ama ben bunu yüzde doksan iftira olarak görüyorum. Neden? Birçok hali neden dolayı. Şimdi onlara geleceğim. Birincisi, bunlar iddia ediyorlar. Diyorlar ki bunlar orayı sildiler ve öyle siteye koydular. Birinci delil silmediğimiz. Silinen bölgede ne olur? Görüntüde değişiklik olur, kayma olur. Böyle bir şey yok. Bu bir. İki, kasedin aslı kimde? Aslı. Aslını da koyalım ortaya. Karşılaştıralım. Aslından okuyalım. Üç. Karinelere devam ediyorum. Üç. Bu insanlar şunu iddia ediyorlar. Asılları bizde var. Ve ben kendi ağızlarından sesli ders olarak duydum. Bunu iddia ediyorlar. O zaman ortaya koyun. Ortaya buyurun. Koyun bunu. Biz de hepimiz kendi görelim. Yayınlasınlar. Tabii. Yayınlasınlar. Biz de tövbe de... edelim hata ettik diye. Tabii canım. Bakın dördüncü karine.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 tesadüfen bir gün o bak bunu söyleyen kardeş o kamir o insanı benden hem çok daha fazla seven hem de onunla dini öğrenmiş bir insan bu fitneyi duyunca kavası öyle bir karışıyor ki çünkü diyor ki ya ben Ebu Zerkan'ın derslerini dinleyen birisiyim ama diyor bu kalbimde çok bir sıkıntı yaptı o ders nerede bulamıyor <gülüyor> telefonda bir gün tesadüfen bir şekilde benim ders çalıyor buluyor onu bak ulaşıp sorabilirsiniz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 Eğer asılları var iddia ediyorsanız koyun. Niçin o kardeş orada konuyu açıyor biliyor musunuz? Belçika'da bile o mevzuyu açmışlar orada. Onun üzerine söylüyor artık arkadaş dayanamıyor. Sürüyorlar bunu. O yüzden arkadaşlar bunlar dolaylı yönden alimlerin alimlere taan ettikleri için değerini düşürdükleri için tabii ki alimlere sevene dolaylı yönden buz edeceklerdir. Biz zahir hükmediyoruz. Böyle bir şey yoktur. Şimdi ben Necmi abimden bu konuda rica ediyorum. Kendisi kabul ederse, etmezse benim için bir sorun yok. Ben zaten anlatmak istediklerimi beyan ettim. Allah razı için buraya gelirsin, bunu söylersin. Böyle bir şey var mı yok mu? Sonra ben birkaç kelime daha söyleyip inşallah ilimlerdeki bu seminerimizi tamamıyla bitirmiş oluyoruz. İnşallah Allah nasip ederse eksik kalan evet. kısımları da bir şekilde tamamlarız. Senden sonra ben birkaç kelime daha söylemek istiyorum. Buyur. Ya, ya, Allah Necmi, Selam, bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Şimdi bu Zerka hocamızın bahsettiği konuyu ben çok sonraları duydum. Yani internette, işte inspik ortamında ya da diğer chat ortamlarında çok fazla gezmiyorum. İşim bilgisayar ama daha çok bilgisayar kısmıyla uğraşıyorum. Çok sonraları duydum. Yani bizim gıyabımızda demek ki bu tip şeyler internete konuşuluyor. Daha farklı iftiralar da var, onlara hiç girmeyeceğim. Sadece bu ile ilgili...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 bunun hiç sorulmadan gıyapta bahsedilmesi hüsnün niyet olmadığını gösterir. Yani söyleyeceğim bu kadar. Necmi abi vaktimiz ne kadar? <gülüyor> tamam. Ee, birkaç şey daha önemli ki bu hepinizin faydasına sadece benim kişisel meselem değil. Aslında bu kişisel mesele de değil kardeşler. Eğer biz aynı davette bir arada bulunuyorsak değil mi? Sizin de üzerinizde bir sorumluluk var bu anlamda değil mi? Çünkü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 Ben diyorum ki eğer bir yerde 5000 tane hadis atıyorum 616 tane de ayet var. Ve diyor ki zahiri ayetin ben zahirini şöyle görüyorum. Bakın cümle şöyle. Bu kalem siyahtır. <gülüyor> hadis ve ayette görüyorum ki bu kalem siyahtır.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 Dalalet. <gülüyor> o zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu benim ümmetim dalalet üzere birleşmez? O zaman alimler icmayla ile demişse ki bu beyazdır. Biz neyi alırız? Alimler. Alimleri alırız. Neden? İcmal. Bakın Kur'an'ın ayeti nesk olabilir mi? Olabilir. değil mi? Nesk diye bir şey var değil mi? Nesk Hadis nesk olur mu? Olur. olur. İcma nesk olur mu? Olmaz. Olmaz. Olur. Bakın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 Ümmetin hata etmekten mahzum olması ne demektir biliyor musunuz? Sünnetin, Allah Resulü'nden gelen sünnetin hata etmekten mahzum olduğu. Çünkü neden? Ümmetin mahzum olduğunu kim söylüyor? Allah Resulü, kıyamete kadar hak tayfi olacaktır. Onlara mukalevet edenler, onlara zarar veremeyecek. Allah Resulü diyor ki, diyor mu bazı kısımlarda hata eden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 Asla satmayacağınızı ayıran kolay kolay satmayacağınızı ayırıyorum onu. Şimdi onda tutup ürperme gibi şey yapmasınlar. Çünkü ben çok dikkat ederim özellikle kullandığım lafızlara. Bu hata etmem anlamına gelmez. Hata edersem düzeltiriz, tövbe ederiz. Bakın kardeşler, sissiz olun, Useymin, Binbaz ve Elbany'nin menhecinden ayrılmayın. Ben bunu bakın size nasip ediyorum. Sissiz olun, bu üç alimin menhecinden ayrılmayın.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 Bukhari-Müslim'in kafasına göre okuyarak meseleleri anlamaya çalışan, onlarca meselelerde şirk koşuyor ve küfür işliyor. Bakın, bir soru. Soru. Allah'ın isim sıfatları fıtri midir, dil midir? Bak fıtri çıktı. Başka, başka cevap veren var mı? Bak, çok önemli bir mevzu ya. Allah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 Bakın zat sıfatıyoruz akidedeki hataları. Hep rububiyet tevhidi üzerinde anlatıldı değil mi fıtrat? Tevhidin 3 kısmı da fıtri, fıtri olan cüzleri vardır. Niye bugüne kadar bunlar değilmedi Allah'ın ulvuda olması fıtri değil midir kardeşler? Hiç Allah Kur'an'da bize bahsetmese de biz ulvunu anlamaz mıyız ulûf sıfatını? İlim sıfatını anlamaz mıyız? Hiç Allah Kur'an'da ilmin vardır. Anlamaz mıyız? Hiç yaratma sıfatından bahsetmese de anlamaz mıyız yaratma sıfatını?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 Vicdan sahibi olarak Yine alimlerimi havale ediyorum Bizim söylediğimiz Her zamanki tabi alimlerimiz Bizim başımızın tacıdır Alimlerimiz bizim başımızın tacıdır Biz selefin fehminin Selefin yaşayışının siyerlerinden uzağız Bir dön bakalım Selefin fehmine bu temiz selefe Sahabe tabi'in tabi'inlere Alimleri için üzülmüşler mi Ağlamışlar mı karısını hamile Bırakıp da terk edip gitmişler mi Gitmemişler mi görürsünüz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 siz siz olun, selefin fehmine yapışın. Söylediğiniz her mevzuyu, ispat ettiğiniz, amel ettiğiniz, itikad ettiğiniz her mevzunun bir selefini araştırın. i̇mam Ahmed Ahmet ne diyor? Eğer sizin bir konuda selefiniz yoksa o mevzuyu ne yapın? Terk edin. İstediğin kadar delilin olsun. Geçmişte senin gibi anlayan yoksa yanlış anladığını hükmedeceksin. Yoksa ne demek aksi takdirde bu dini bin sene sonra ben anladım. Böyle diyenlerin çoğu, aynı zamanda şunu da söylüyorlar, Fatiha'sı olmayan namazı olmaz, çoğu Fatiha okumayı bilmiyor. Kur'an ümmileri, Kur'an, Kur'an ümmileri ağızlarına sakız yapmışlardır. Ya Kur'an sünnet alimlerdi işte aman falan filan. Bugün Guraba'dan çıkan Sa'di'nin tefsirine taneden insanları görmüyor muyuz içinde hadis yok diye? Bugün görmüyor muyuz İzmit Eğmiye, bazı noktalarda kelama kaçmış, felsefeye kaçmış diyenler? Bugün günümüzde fıkıh usulü fıkıh kitapları okumayın diyenler yok mu? Bunların hepsi nedir? Alimlere ta orijinal ismidir işte. Alimler bunları boşuna yazmış. İbn-i Teymiye boşuna usul fıkıhtan bahsetmiş. Biz neler görüyoruz, neler duyuyoruz. Miskinin birisi ne diyor? Diyorlar ki, Tefsiru Sadi sade hakkında ne dersin? Diyor ki, Celaleyn ondan daha iyidir. Şimdi Celaleyni sapıklık olarak görüyor ya. Diyor ki, Celaleyn bile ondan daha iyidir. Değerini düşürmek için.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 Nasıl bir ümmet gelmiş Allah'a yemin olsun Biz alimlerimize sorduğumuzda Türkiye'nin bu halini Anlattığımızda bir bu Yeni bir fırkadır 1400 sene sonra çıkan Yeni bir fırkadır diyorlar Biz böyle hayatımızda böyle bir selefilik görmedik diyorlar Medine İslam Üniversitesi'ne giden Oraların hocalarıyla dalga geçiyorlar bugün Ya okuttukları kitap Hanbeli fıkıymış şeymiş Ondan sonra İbni Teymiye mezhepsizmiş çıkar birileri Feteva'dan bir şey bulur bunların hiçbirine itibar etmeyin İbni Teymiye benim mezhebim Yok dese Feteva'dan delil de Getirse itibar etmeyin hiçbirini anlamıyorlar hiç birisini. Bütün alimler, Useymin, Binbaz, Elbani hepsi diyecek ki İbn Teymiye, El Hambeli, El Harrani birisi bir, bir, birisi çıkacak fotokopide. İbn Teymi'nin mezhebi yok diyecek. Sevsinler seni. İbn Teymi'nin en büyük talebesi kim? Hayır. Aralarından bir tanesi de değil mi İbnü Receb el Hambeli? Ya o miskin Allah Allah size hidayet etsin.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 yeryüzünün en şalileridir şu an onlar. Birincisi hadis inkarcıları. ikincisi şialar. Üçüncüsü selefin fehminden uzak duranlar, zarar verenler. Bir dördüncüsü de teksirciler arkadaşlar. Siz, siz olun bunlara yüz çevirin, Allahu Ekber deyin atın dünyayı geriye. Allahu Ekber'den öncekiler, Allahu Ekber'den sonra ne oluyor? Allahu Ekber'den önceki helaller, Allahu Ekber'den sonra ne oluyor? Haram oluyor. Yemek helaldi sana Allahu Ekber'den sonra ne oldu? Allahüekber'den sonra helal de ne oldu haram oldu yemesin artık namaz için. Siz bundan hepsini Allahuekber deyin. Ben size bunu nasihat ediyorum ve son olarak tekrarlıyorum ki siz siz olun Elbani Useymin ve Binbaz'ın menhecinden ayrılmayın. Bunlardan da delil getirenlere itibar etmeyin. Bak sen Elbani diyorsun ama Elbani'den alım. Hayır. Elbani'yi Elbani'nin talebeleriyle anlayın. Useymin Useymin'in talebeleriyle anlayın. Bugün bir miskinin Useymin'i anlamasıyla almayın. Bunlar ders halkalarında alimlerin dizinin dibinde mi okumuşlar?